Modern Sabahlar Modern bo Sabahlar Modern Sabahlar Her atta ne, eşeklere, ne de katına Aradığın o lezzet altın satırlar Hep pahalı diyerek bozma asabı İşte altın satır aile kasabı İşte altın satır aile kasabı Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemine sunar. Unutmayın. Et giren yere dert girmez. Altın Satır ile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi tahminler doğru çıkmaya başladı sizin. Alo? Alo? Alo? Alo? Alo? kimden? İyi, i̇yi şey no, ne diyorsunuz bu İtalya mevzusuna? Benim için dünya bitmişti. Nasıl bitiyor? Anka'ya döndüm. Dönü Ankara'da mısın şu an? Mı? Hı, ha, ha, radyoyu açtın. Seni açtım ama gördün mü? Evet gördüm demiş hanım. Almanya'dan gelen tepki mi yaptım? Ne attılar? İftirası attılar. Ne iftirası attılar? Bizi çekemeyenler. Zeya'yı orayı çekemeyenler. Devircan abi de... gene ikinci dakikada çekemeyenler var mı orada da? Bizim aile saadetimizi, başarımızı, paramızı çekemeyenler şamşında da belirlendi. Kimmiş? Birtakım adamlar. Zeya hafif meşrat maymun dediler. Oraya buraya gidiyor dediler. Hadi canım. Orayla özeri döndük. Ama <gülüyor> Ankara'mız öyle mi ya? Ankara'da herkes biliyor size Zira'nın nasıl bir maymun olduğunu. Şimdi arkadaşlar bugün normalde her zaman olduğu gibi futbol konuşacaktık. Lütfen. Ama oyunu kuralına göre oynuyoruz. <gülüyor> Ve o bugün ben senin geleceğini bilseydim sana güzel eğitim vermeye başlardım. Şimdi de yavaş yavaş başlamak isterim. Ne eğitim ya? Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Huzlu memurlar verirsin. Demircan abi. Eğer gene beşik kertmesi konusuna girecekseniz ben o konuyu eşime açtım. Zaten çocuk kertilmiş. Başka beşik kertmesi var. Var mı? Varmış. Maalesef. Şimdi ben de onu benim kalıma açtım. Aha. O konuyu çiçek abone ol. Manyakmışsın dedi bana. O yüzden <gülüyor> biri krizinden 15-20 gün ertelemedi. Ha iyi o yüzden tamam boş ver biz İtalya meselesini konuşalım. Ama sormak istediğim şeyler var Evet. Şimdi, oldu. Olsun. Teşekkür ederim. Ama, ananı, İnşallah abi, evet. Şimdi bu senin bir olaylar oldu mu? Ne olayı olsun Sağlıklı mı Sağlıklı sağlıklı demeyeceğim abi Maşallah buyur, maşallah Göbeğe düştü mü mesela? Göbek düştü evet. Dün düştü. <gülüyor> Hah. Ey ay <hayırlı> doğmuşsun ha. <gülüyor> Ana babası. Benim biyim biyim olan karanın da göbeği düşmüştü. Demek ki de gayet sağlı. Evet güzel. Kız kuruma yaptemez abi. İşte kuruyor yavaş yavaş. Kuruyor mu? Hı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne zaman kurur? Bilmiyorum ne acelesi var demiş adam. O... Ne kadar ıslaksa dur sonra sorayım. Yani şöyle hafif böyle bir şey var. Maşallah maşallah. Avarım. Saçlar var demeyeceğim abi sarı. Sarı mı? He. Aman maşallah. Aferin aferin. aferin. <gülüyor> demeyeceğim abi bu kalıpla mı konuşacağız ya bir saat? Yok soruyorum işte. Eee abire maşallah analı babalı büyüsün diyorsun. E, ne diyeceğim? Tamam Biraz diyorum. Bir sıkta ozursun desem onu da kızıyorsun. Ara ara tamam ne güzel falan de ya. Abire. Ne kızıyon, tamam. oldu. mu? <gülüyor> tamam evet. Bir şey kızma maşı şey oldun da, seni fazla kızdırmamak, kızdırmamak lazım, yormamak lazım. Uykuları düzenli mi? Uykular düzenli demiş hanım. Aferin maaşıyla. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani baya şaşırlıklı bir bebek. Altını sık sık değiştirin. Ama biz öyle bir kere yapmadıydık da kıpkırmızı oldu kararın altı. Şiarlığın üzerinde kıpkırmızı bir şey vardı. Hadi ya. Öyle siz değiştiriyor musunuz? Değiştiriyoruz demiş hanım. Söylüyor mu belki daha söylemiyor değil mi? Sizinki söylüyor muydu demiş hanım. Yok da bizimki gösteriyordu. Nasıl gösteriyordu? Parmağıyla göster. Ha yok bizde daha göstermiyor. yok. Evet şu biraz daha büyünce gözüyle işaret etmeye başladı. Tavır mı yapıyordu? Bak bak bak bak diye böyle kaçları yasaların işaret etmeye başladı. Ama daha hala konuşamıyor. Sizinki de konuşamıyor değil mi? Hayır konuşmuyor değil mi? Evet başarı, başarı. <gülüyor> Peki onun en başta evet, toynakları kıllı kıllı olur. Sizinki de hala kıllı, kıllı değil mi? Ne toynağı ya? Toynakları ayaklardan alın. Bizde ayak var değil abi? yok mu toynaklarda? Yok böyle küçük ayak bildiğin ayak. Evet. Bizim de kararın öyleydi küçükken. Toynakları kollu kollaydı. Sonra biz bir endişe ettik. Önceden, önceden kimse göstertemedik. Ondan sonra düzeldi. Şimdi sadece toynaklar var. Mi, toynak Ayağı mı toynak? Bildiğiniz toynak değil mi? Ma Bizde normal insan ayağı var yani. <gülüyor> Bakın gözler nasıl? Gözler güzel şimdi işte. lacivert olurmuş. Ne mi? lacivert olurmuş bebek gözü sonra yavaş ah. ne ah. ne lacivert olur kim ne kim kandırıyor oğlum çocukta değil şey kitapta mitapta yetişmez <gülüyor> çocukta değil şey eşkilerden beri nasıl yetişmişiz bunca yıldır en az 155 bin yıldır falan inçanda değil şey yok mu var tamam e, o zaman kitap mı varmış yokmuş evet, yokmuş, evet. yani o zaman kitaplara mitaplara şey Yok laydivet olurmuş da yok mor olurmuş da saçmalamasın lan. Ne renk olacak Demirci abi çocuğuyla. Kırmızı olur ben karadan biliyorum. Nasıl kırmızı ya? Bana dolar doğmaz toynakları iki şeydi kadımı çaktı beni. Evet. Bir toynakları kıllı kıllıydı iki gözleri kırmızıydı alev olarak bakıyordu. <gülüyor> Çekilki de öyle mi? Bizimki işte tam alev değil yani. Şimdi biz de endişe ettik en hani. Bu çocuk dedim gözler kırmızı kırmızı. Bu dedik böyle bakarsa hiç korkmazsın dedim ben. Deme canım sonra. Sizin eve bir tane cümbel adam gelmemiş miydi? Geldi. Bu çocuk iblisin oğlu dememiş miydi? Ama o adam sonra ne oldu? Ne oldu? Öldü. Öl. Esas <gülüyor> olmuş mu ya adam? Onun başına gelmiş küçücük çocuğun. İnsan bir giderken maşallah maşallah aya anadı Ay, babalığı üçündür. Öyle bir şey demedi. O adam geldi bu çocuk iblisin oğlu bu biraz böyle olur demişti. Hala adamın dediklerini dediklerimizi ama ondan sonra şey oldu siz doktora götürdünüz mü bugüne kadar çocuğu Götürmediniz. Bugün bugüne kadar doktora çocuğumu doktora hiç götürmedim efendim. Neden? Götürmedim çünkü çocuk dediği şey kitabı ona değil arkadaş. İçine karış yetişir. Üstüne bizim karayı biliyorsun. Domuz gibi. Küftür oldu. Evet onu da biliyorsun. Buradan oraya buraya çapıt mı alamadık? Tamam biliyorum. Neydi oldu peki? Kitar, kitaba göre olmadı doğru. Kitaba göre olmadı. En sona gittiğimiz gaz dağındaki çapıt sahnesinde oldu. Ondan sonra da çiçek ablilerin bunları söylenince kızıyor. Evde olmadığı için şimdi rahat rahat konuşabiliyorum. Anladım tamam evet demiyorum. Sizin kız nasıl oldu? Tüp oldu? Normal oldu bizimki işte. Normal mi oldu? Başa ya Allah'ım babamı için aferin. E tamam demecim size de aferin bravo. Ne demek istedi aferin. E tamam abi abi maşallah diyorsun. Senin normalde senin Ali? Bu Aylin'de mi, değil Büyük demecim abi bravo. maşallah Ali. maşallah. Habersiz şetleştim aga. Aylin'in. Kafa yok öyle. Nasıl, ne kadar sert yani? Yani mesela bizim masayı biliyorsun ya salonda. Evet. Bazen misafirler geldiği zaman yemek yeriz ya. Biliyoruz demiş ha. hanım. O masa kadar sert mi? Hayır değil canım. Bizim karının var ya masaya. Şuraya. Ne böyleydi masaya? Ama doğumda Tabii. da hemen öyle miydi? Şimdi biliyoruz. Sert de. Yok doğduğun mı yumuşacık böyle. Şu gibi bir şeydi. Şuradan sertleşti. İşte herhalde. 3 Anlayamadım işte. Bir garip bir şey. Yani o yüzden normal sertleşmemesi normal. Onun kafana pek bak. Tamam demiş Üzülme abi. Yani, anladın mı? Tamam maşallah maşallah. Da, aklında olsun. Eğer üzüldüğün, bir şey olursa hemen, e, anında beni arayabilirsin. Ne, ne arayıp ne diyeceğim Demircan abi size? diyeceğim. Evet. evet. Dördeyim. Buyur diyeceğim. Buyur Allah çok yaşa ederim ben. ben. Çocuğunuz var, uyudu uyundu uyandırmadı mı inşallah deliğin? Tamam. Yok acım buyur. Yolda hayırdır gazinin saat iki buçuk on gece sindi ben ondan sonra sürersen anlatacağım. Ne anlatacağım işte? böyle, böyle bir durum vardı. Nedir durumu olabilir deliğin? Ailenin toynaklarının. Toynak yok çocukta. Kızı, toynak yok. Düşmedi deliğin. Ben de sana anlatacağım. Acım. Benim söylediğim şeyleri kitaplar yazmaz. <gülüyor> Çünkü ben. Çocuk çocuk sevgisini diyeceğim. Anladın mı? Anladım tamam. Bir okula dalacaksın. Bebekle beraber. Çok teşekkür ederim Demircan abi. İstersen biz bu hafta sonra gelelim çocuklarım olur senin yanına. Evet hayvan sokmayın Demircan abi. Nasıl? Çocuklarla gelsin Çiçek abla gel istersen. <gülüyor> çiçek abla gelsin çocuklarla da. Sen biraz daha büyüdükten sonra gel. Değil mi? Olam <gülüyor> sabahtan. Bodan -bo -bo sabahlar, Bo sabahlar.